Bokem Walk'un sunduğu Modern Sabahlar'da buluşalım. Modern Sabahlar Mo Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tuprası Modern Sabahlar'dan hepinizle bir kez daha günaydın sevgili sanatseverler. Karşınızda Oktay Demirci elinde günün gazeteleri. Oktay Bey hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş bulduk günaydın. Bu sabah mesafeli değil, artık samimi bir şekilde günaydın dediniz bize. <gülüyor> Demek ki aramızdaki buzlar erit... doğrusu küçük, küçük Oktay, bir dubstep gösterimi beğendim mi? Öncelikle onu sorayım. Dubstep miydi o? Yani... Bana Casio Ork tak dedi gibi geldi ama... Tabii ki. Casio <gülüyor> Ork, hapsikort. Hapsikort diye geçer. Ee, pek çok şeyi yapabiliyorum ben. Tuşu. Ne kadar güzel. Aynısını yapabiliyorum. <gülüyor> Pek çok yere söylemiştim ben bunu. Ee, favorim hapsikorttur. Hayal gücüyle sınırlı. Bir kez daha söyledim. Heh, şimdi biraz dubstep oldu. <gülüyor> Günaydın. Macera evet. dolu bir salı sabah. Pırıl pırıl gökyüzü. Vallahi öyle. Ne güzel e, haberlere gebe bir gün diye düşünüyorum. Kimileri bugün e, ayın 27'si bazıları maaşını bugün alıyor mesela. Bazıları e, yeni haberleri bugün alacak. Bazıları hayatlarında yeni adımlar atacak, ev tutacak olanlar var. Yeni evlere taşınacak olanlar var. Doğru. Bilmiyoruz, hiç tanımıyoruz belki onları. Belki de hemen dibinizdedir. Belki hiç de hemen yanı başınızdadır onları. sevgili dinciler sizin de. Herkesin hayatında yeni bir şey oluyor. Gün geçmiyor ki Bu kalıbı da kullanayım da. Ben bu kalıbı nasıl kullanılacağını bilmiyorum. Yani daha doğrusu doğru kullanımı bana biraz havada geliyor. Havada değil de çok kullanıldığı için. Yani biraz bir iç boşaltıldı. O kavramın da hiç ha, mesela, Sıkıcı hale geldi yani. Gün geçmiyor ki birisi yeni evine taşınmasın. Ma, <gülüyor> taşınmasın mı? Taşınmasın mı? Taşınmasın mı? O, <gülüyor> o, o bitiş bana bir garip geliyor. Yani. yani zaten iki ihtimal var. Ege gün geçmiyor ki birileri yeni evine taşınsın Bir gün geçmiyor ki birileri yeni evine taşınmasın. İki, i̇ki. yani İkisi de sen. İkisi de bana havada geliyor. Yani o cümle bitmemiş gibi. Üç nokta mı? Kaşlar havada olması lazım cümlenin bitmesi için. Yünlen mi? Nasıl o? Yani vurgusunu da bilmediğim için. Üç noktayla bitireceksin işte. Yani pek çok olaylara... Onun yerine günlerde geçip gidiyor insanoğlu kuş misali. Daha Desen, ne güzel olur. Vallahi ne güzel olur. Ee, bugün ayın 27'si nereden biliyoruz? Soma faciasının üzerinden 14 gün geçti. Hı hı. Doğru mu? Bugün 14. Doğru. gün. Ondan sonra oradan biliyoruz. Ee, onun dışında dün etem Sarı sülün davası vardı. Ee, Temmuz'a ertelendi dava ve ee, polis yine tutuksuz yargılanmak üzere ee, duruşmayı işte Temmuz'a ertelendi Ahmet Şahpaz hı hı. ve susma hakkını kullandı. Bunlar ee, dünün gelişmeleri, gelişmeleri. ve ee, tabii ki bir de konser vardı ne konseri Justin Timberlake, Justin Timberlake konseri vardı. Bayağı da kalabalıkmış. Ben fotoğrafları gördüm. O kadar kalabalık olacağını beklemiyordum ben. Justin'in şu anda en havalı adam. O da e, Soma'ya e, selamla. Soma için bir ışık diyerek başladı. E, başlamış daha doğrusu konserine. E, ondan sonra kaç ne kadar? Konserde madenciler için 50 bin TL bağış toplanmış. Aa ne kadar güzel. E, ve tabii ki esas e, gündemimiz... Esas demeyeyim de pek çok biliyorsun ülkemizin pek çok esas gündemi var. Gerçek ee, gündemimiz. Onlar da, onlardan bir tanesi de e, tüketici hakları. Tüketiciye yeni haklar geldi. Aa, ne güzel. Ee, yarın yürürlüğe girecek olan tüketiciyi koruma kanunu e, vatandaşın mal ve hizmet alımındaki mağduriyetini giderecek önemli maddeler içeriyor. Bilmiyoruz. Haklarımızı bilmiyoruz Ege. Tüketici Doğru, haklarımızı bilelim. Mesela bundan sonra bankalar artık müşterilerine aidatsız ve masrafsız bir ...adet kredi kartı hizmeti sunmak zorunda. Yani özel bir aidatsız kart diye bir kart mı çıkaracaklar? Özel bir kart ne olur? Yoksa var olan kartları öyle aidatsız ve masrafsız diye böyle bir şey mi yapacaklar? Bankalar onun bir yolunu bulur. Bulurlar değil mi? Hı hı. Yani masrafsız kart çıkarır ama... ...küçük bir masraf karşılığında bu karta şu özelliği de ekleyebilirsiniz diye. Küçük küçük yazılar... ...bir uzun telefon görüşmesine bakar yani. Maketten eldenen bir şey vardı ya... Evet... Ee, mesela o bundan sonra yok İnşaat firmaları yapı ruhsatı almadan ön ödemeli konut satı sözleşmesi yapamayacakmış hmm. bizi doğrudan ilgilendirmiyor ama ülke olarak şu anda ekonomimizi esas var. döndüren şey inşaat sektörü inşaat sektörü de o maketlerle yürüyor bir de o, o konuda da çok mağdur olan var bizi mağdur elbette vardır da <gülüyor> Onlar biz sonra... yani şey müteahhit değiliz ev, ev alan adamlar değiliz ama şey ne derler ekonomiyi döndüren şey o değil mi maket parayı ver maket gördün iki ay sonra vereceğim falan diye. Ve emlak. Ve ev. Ondan sonra garanti uygulaması sadece bu en çok bu hoşuma gitti benim. Garanti uygulaması sadece sıfır ürünlere değil bundan sonra kullanılmış ürünlere de uygulanacakmış. Kime gideceğiz onun için? Garanti için mi? İşte Hı -hı. firmaya. Yine. Galiba. Senden aldığım ikinci el ürün için ben gene şeye mi gideceğim? E firma sorumlu olacak. Firma sorumlu. Zaten öyledir o. Garanti kapsamındayken. Sıfır ürünler dışında şey verilmiyor ya. Garanti Siz bunu kullanmışsınız beyefendi falan filan deyip şey yapıyorlar ya Garanti kapsamı dışında kalıyor ya İkinci el ikinci el diye Aman bilmiyorum da iyi olmuş yani Hakikaten de iyi olmuş <gülüyor> Ondan sonra bakayım başka ne var Konut otomobil Biz tüketici Biz bir de tüketici hakları konusunda şeyiz ya <gülüyor> ülke olarak açığı kapatmaya çalışan bir ülkeyiz ya bazı şeylerde evet. çok geri olduğumuz zaman evet tüketici olarak bazı haklarımızdan yararlandığımızda şey gibi oluyor lütuf da bulunulmuş gibi oluyor hiç hissettin mi onu bilmiyorum da götürdüm hemen değiştirdiler <gülüyor> hemen değiştirdiler sanki yatmadan önce pirinçleri okudu da falan bir şeyler yap. böyle bir mucize olmuş gibi davranıyoruz öyle değil aslında tabi değiştirecekler diyen bir adam olması lazım değil mi onu <gülüyor> anlattığın zaman Ondan sonra e, şey olacak e, Yasal hale gelecek Ben bir yani kere o... tüketici hakkımı kullandım bir yerde Nerede kullandım? Yani hakkımı da kullanmadım da Şey nelerler derler e, Haklarımın bilincinde olduğunu e, Vurguladım adama Ne mesela? Gürge'ye böyle bir hediye alıyordum Sonra beğenmeme ihtimali olduğunu Riskli hediyeler oluyor ya böyle Sen He. de mesela riskli hediyeleri seven adamsın ha mesela Benim hani, bildiğim da... kadarıyla En son işte ne bileyim manken miydi aldığın eve Ha evet Manken riskli hediyeler. Cansız yani. dikiş mankeni dikiş yanlış manken. anlaşılmasın. Ondan sonra böyle bir şey alırken küçük de bir şeydi ama buna dedi, değişim kartı falan filan diyor. yok gerek yok biz şeyse zaten iade ederiz bunu falan dedi. Yalnız iade kabul edemiyoruz falan dedi. Nasıl edemiyorsunuz diye böyle bir şey yapmıştım. Yani o iade onun yerine başka bir şey almışlar diyor paramızı da alıyoruz Hayır, onu yapamıyoruz. Siz yapmak istemiyorsunuzdur falan filan diye bir de kendimi şey hissettim o alırken mi daha daha alırken ha işte gerçek tam böyle sen demek ama yani. ukala hissettim biraz rahatsız da etti beni. Yani şey durumuna düştüm bir anda. Benim haklarım var efendim. Gözlerini küçülterek mi konuştun ya? Yok hiç. O zaten konuşma yani biçimim... Yani şöyle gözlerini ağır ağır kapatarak mı daha doğrusu? Konuşma... Alırsınız alırsınız falan diye böyle bir göz... Hiç özellikle yapmamaya çalıştım. Konuşma biçimim zaten yeterince ukala'ydı diye. Bir de vücut hareketlerimle desteklemeyeyim dedim ama. Valla desteklemişsindir. O galiba planlanan bir şey değil ya. Bu yani... İçgüdüsel olarak hiç İçgüdüsel olarak yapmışsındır. Yani bir seni düşünüyorum. Bir Fahir'i düşünüyorum mesela. İkinizin tarzları... 540 derece birbirinden farklı olmasına rağmen kaşlarımız aynı mıydı? Hayır birinizde mesela gözler kapanır, sen de gözler kapanır. Usul usul ve tek göz kapanma hadisesi vardır sende. de. Doğru. Yani satıcıya yönelik mesela değiştirirsiniz efendim. Değil? Tek göz açıken tek göz kapanır böyle. Ama göz kırpma gibi de değil. Tabi tabi. Sen de böyle bir göz şey düşünürsen. Göz düşmesi dediğimiz. Sefaire hayal ediyorum pek çok zamanda olduğu gibi sizlere hayal ediyorum çünkü radyoda dinlediğim için. Hiç tabii ki, yani... Tabii gözünde canlandırıyorsun yani şey <gülüyor> <gülüyor> Mesela Fahir dedi şeydir. Nasıl değiştiremezsiniz diye bir <gülüyor> soruyla beraber kalkan kaçlar. Mesela o yani satıcıyı efendim olur mu tabii ki değiştiririz diyecektir. Dedirtecektir yani. O yüzden orada vücut dili çok önemli. Yani bir de satıcını... Ben mesela çok kullanamıyorum onu. Ben Neden değiştiremiyorsunuz falan diye böyle gıcık gıcık soru soran bir adam gibi dururum o satıcının karşısında. Benim üzüldüğüm nokta... Tüketici haklarımızı şey yaparken satıcı şey her hakkına sahip çıktın da bu mu kaldı? Dese ona diyeceğim şey yok. O da gıcık satıcı oluyor işte ama ya. E, müşteri olarak bazen hak ediyoruz şeyler. benim haklarım var. Niye de sen yani niye başka başka şey üzerinden laf sokuyorsun sen alıcıya müşterine? Sanki her hakkını koruyorsun da bunu da şey falan diye böyle bir. O da yani şey. Zor ya. Zor. Müşteri olmak zor, satıcı olmak zor. Zor zor. Kendimiz zor. üretip kendimiz tüketsek en güzeli. Oraya gidecek zaten insanlık ve 10, dünya. 15 bin yıl öncesi gibi. Ne kadar güzeldi. Yavaş yavaş oraya doğru gideceğiz. Ee, ve e, kış uykusu filmiyle ilgili bir gelişme var. Evet. E, Cannes'da biliyorsun altın palmiye kazanan kış uykusu filminde e, başrol oynayan Melisa Sözen. Hı -hı. Parantez içinde 28. Ee, aslında en iyi kadın oyuncu ödülünü e, Almak üzereyken e, Duydum onu Ya evet jüri aynı filme iki büyük ödül verilmemesi gerekir efendim Prensibine dayanarak Melisa Sözen'in hakkı olan ödülü Julian Mura vermiş Bunlar da hep şey hareketleri ya Türk hareketleri Ne demek o Yani ona şimdi şey olur ya mesela Amerika'nın esprisi bir filme 10 tane verelim olay olsun diye şey yapıyorlar ya. Bunlar biraz daha şey onun da gönülü iki tane verirsek ayıp olur efendim. Bir tane de ona verelim diyor. Melisa Sözen'in hakkı gelmiş ama. Vallahi Melisa Sözen'in ee, hakkı yenmiş öyle söyleniyor. Önce'den Fransız gazetesi ee, 20 minüt. <gülüyor> Değişik bir Fransız gazetesi e, iddiasında bunu koymuş aslında bunu ortaya koymuş ama böyle bir şey var mı ya? Yani gerçekten Altın Palmiye'de bir büyük ödül bir filme gider diye. Ben Altın duymadık, Palmiye'de 5 tane palmiyeli film diye hiçbir şey görmedim. Görmedin değil mi? Kadar. Altın Palmiye'nin adeti bu. Ona gitti hak geçmesine. Falan. Yani keşke bu Melisa Sözen'e verselermiş ödülü. İşte o halin tarzı yapsalar diye ya biraz ne güzel. Zaten 8 palmiyeli film. Nur bir geceydan bir ödülü var. Büyük sürü ödülü yok muydu Nur bir geceydan? Hayır mı? Ayrıca canım yine... Yine şeyde, kandan mıydı? Kandan aldı. Jüri ödülü aldı. Ha doğru doğru. Altın palmiyesi yoktu gerçi ama yani bunu da... Keşke öyle bir kural olsaydı. Yani bir... Eğer aynı filme iki ödül verme durumu varsa... Daha önce verilmeyen kişiye veya yönetmene verilir. Yalnız Falan. Bu, bu yarışmaları... Klas yapan şeyin ne olduğunu ben fark ettim. Mansiyon diye bir şeyler hiç bahsedilmiyor. O bütün o sahnenin mansiyonla dolması... Ne kadar çirkin oldu orada. Mansiyon ödülü kalmadı ama galiba artık ya. Belediye yarışmalarında hala var ya. Mansiyon, mansiyon. ne ya? Mansiyon. birinci, ikinci, üçüncülik ve mansiyon. Tam ne yani? Mansiyonun anlamı ne? Mansiyon. Mention mı? Ha yani yani bir... <gülüyor> sizi de bir anmak için sahneye davet ha, ettik. Gel gel yaptı. Allah öyle. Bu bu da bu da konuşuluyor. Ee, gönüllerimizdeki altın palmiyeni salakça olarak. Melisa Hanım üzülmesin. Onu kimse durduramaz. Önündeki tek engel kendisi. Ee, başka hiçbir şey yok. Kendi yeteneğine güvendiği sürece hayal gücüyle sınırlı e, olanaklar sınırsız diyoruz. <gülüyor> Öyle <gülüyor> demiş zaten jüri başkanı ee, şeyde kanda jüri başkanı şey demiş. Efendim e, bal yemiş <gülüyor> Melisa Hanım başınızı istemiyorum. istemiyorum. Bal yemiş. Sizin de aklınızda. Siz de tebrik ediyoruz. Başınızı ağrıtmak istemiyorum diyerek yanından ayrılmış. Modern Sabahlar Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Radyo turası Modern Sabahlar devam ediyor. Sevgili sana sevaller, hediye kazanma zamanı geldi. Walk and Walk'tan iki kişilik yemek kazanacak şanslı bir isim. Bunun dışında bir şanslı dinleyicimiz de New kot kazanacak. Burada havalı bir şekilde jean yazmışlar ama onun kot olduğunu hepimiz biliyoruz. Kot ve ee, yani senelerdir kotmont kotmont şeyimiz vardı bizim. Çıkalımız evet. vardı. galiba bugün itibariyle oradayız. Yani bundan bir sonraki adımın mont olduğunu herkes biliyor. Ama bugün kot. Kot mont yolunda ilk adımı attık bugün. Kot dediğim pantol değil mi bu? Pantol evet. Bugün pantol veriyoruz. Kot pantol. Ee, yarın öbür gün neden bir mont olmasın? <gülüyor> bu yavaş benim yavaş sevgilim. Gençlik hayatımızda bir zirve olacak ya. Yani anılarımda bugünü 27 Mayıs yazacağım. O gün de kot vermiştik. Kot mont vermeye çok yakınız diye heyecandan ne yapacağımızı şaşırmıştık diye yani ee, bazı dinleyicilerimiz bunu şaka zannedebilir kod veriyoruz diye yok bu sefer doğru bu sefer, sefer doğru. kod veriyoruz kod gerçekten veriyoruz. kod veriyoruz sevgili dinleyiciler hatta konuşalım bize de sürpriz oldu belki bunu döndürmeyle kod montada da çevirebiliriz nasıl yani ne bileyim hediye çeki gibi bir şeyse o revise mağazalarında ha, pantol yerine mont mı diyorsun mont, mont alabilir miyim efendim diye gidebilirlerse orada şey yapsınlar ya kod mont için gerekirse kurt adam olurum desinler o da doğru. Bak, o biraz o da daha güzel bir şey. şanslı dinleyicimizin biraz şeyine de bakıyor, ne derler ee, karşısındakini etkileme yeteneklerine de bakıyor. Telefonumuz 210 30 30. Twitter adresimiz @modernSabahlar. En eski kıyafetiniz ne? Kaç yıldır sizin gardırobunuzda Kaç yıldır giyiyorsunuz veya hiç giymeseniz de atamıyorsunuzdur falan filan. Bunları konuşuyoruz. Kıyafet olur, tişört olur. Efendim ee, takım elbisedir, ayakkabıdır, ne gelirse aklınıza en eski kıyafetlerinizi bizimle paylaşın bugün. Neden atamıyorsunuz, ne ara aldınız, anıları mı var, fiyatı mı yüksek? Yoksa... Zeynep Hanım soruyu ee, daha yani tam dinlemeden soru ne olursa olsun ee, cevabım evet diye yazmış. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Fahir'i aratmamak için yaptım bunu demiş. Çok sağ olun. Günaydın efendim. Günaydın merhaba. Kimle görüşüyorsunuz? İrem Hanım. İrem Hanım hoş geldiniz. Yüzümüze kapatmadan önce hemen alalım. Nedir? Ben, ben küsüm. Ben şu, ya, şu dakika neyse. itibariyle sessizliğe gömülüyorum yayında. Ee, Ege hayır, hayır, sözüm ben... sana. Ege sözüm sana. Ee, az sonra görüşürüz. Hayır bir şey söyleyeceğim ama ikinizi ben de özür diliyorum. Sizin sezon finaliniz de bende bir gerginlik var. Yani bu sezon bitecek yani. Gerginlik var. O geğirginten ötürü böyle yüzünüze kapatmalar falan oluyor olabilir. Özür dilerim. Yani bizi çok bizi çok özlememek için soğumaya evet, mı yani, kendi kendinizi mi soğutmaya çalışıyorsunuz? Ne derseniz böyle aksi anlıyorum. Hı -hı. Ve yüzüne kapatayım ki azımı imite ediyorum. O yüzden. Peki efendim. O zaman bugün yüzümüze kapanmadan önce bir de sövecek misiniz? Ne yapacaksınız Bilmiyorum. <gülüyor> ya. Yok. Evet. El... Giderek artarak devam edecek olsa. <gülüyor> Peki buyurun efendim en <gülüyor> eski kıyafetiniz nedir İrem Hanım? Ya kot ceketim çok eskidi ya artık gerçekten kot... çok eskidi Pardon kot ceket mi kot mont mu? Ya kot mont işte evet ne cekette kot mont. Kot mont. Yani 6 yıldır giyiyorum artık şeyi kalmadı feri kalmadı. Feri sönmüş kot mont diyorsunuz. Evet evet efendim. Ama kot montta bir moda değişikliği olmuyor galiba değil mi? O standart bir şey yani ya... pantolonların kesimleri değişiyor falan da kot mont sabit mi? ne bileyim şimdi böyle kızlar kısa giyiyor mesela bolero gibi ben de o yok benim ki altı yıllık olduysa ne eski kotman eski kotman siz büyümediniz mi 6 evet. yılda hiç belki <gülüyor> yok, hani küçük olmadı. gelmeye başlamıştır falan filan öyle bir şey yok mu <gülüyor> yok yok benim hep aynı sabırlık aldı pek efendim diye evet. ekledik listemize kapatabilirsiniz yüzümüze teşekkürler iyi günler tamam mı bitti mi tamamdır efendim evet. Oktay sen de çok ağır yaptın ama yani e, ben senin yaşadığını da biliyorum. İrem bilmiyor tabii. Yayında gözünden yaşlar akarken sen oradan tweet okumaya çalışıyorsun. Ya i̇ki gün kendime gelemedim dünden sonra. Daha iki gün olmamasına rağmen kendime gelemedim yani. yani bugün de gelemeyeceği az çok belli oldu. En yani... yani eski kıyafetlerinizi soruyor sevgili dinleyiciler. Var mı Twitter'dan gelen Var. Aydın Bey demiş ki çocukken giydiğim kırmızı slip mayo. Kırmızı slip mayo. Ben geçen gün gördüm. Slip mayolar ucuzlamış bir moda şeyi olarak. Yani burada ilan ettiğimiz şey 2-3 yıl sonra tekstilcilerin gündemine giriyor. Günaydın efendim. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Günaydın. Günaydın. Ben öncelikle kod, kod veren bir yarışmaya bağlanmak istediğim için çok bağlanmak istiyorum. <gülüyor> çok teşekkür ederim. Hayatımda edin. bu eksik kalpini istemedim. Valla biz, şey biz de bir kendimizi ikna etmeye çalıştık yayına girmeden önce. bir 10 dakika falan bir ikna süreci oldu. Ee, kot mu veriyoruz? Kot veriyoruz. Nasıl kot veriyoruz ya? Bayağı kot veriyoruz pantol veriyoruz diye. Ama öncesinin isminizi alalım. Benim isim Tolga. Tolga Bey çok yakında kot mont kazanma şansınız da olacak. İnanıyoruz <gülüyor> yani Bu beraber el ele yürüyeceğiz bu yolda. Ondan kesinlikle arayacağım ama. Çok teşekkürler. Çünkü Bakarsınız takım olur. <gülüyor> evet. Düştüse giyerim. Kota düşkün müsünüzdür Tolga Bey? Kota altında düşkünüm ben üniversite 10 sınıftayım tam en çok kot giydiğim zamanlar yani o yüzden kota biraz düşkün olan. Delikanlıyım diyorsunuz yani öyle mi? Evet, <gülüyor> ne okuyorsunuz Tolga şey Bey? Oldu. Ben şehir planlama okuyorum. Şehir mesleği. planlama hmm. okuyorsanız. Hmm. E, Geleceğin mesleği. Yani bir ihtimal hayatınızın geri kalanını takım elbiseyle geçebilir değil mi? Öyle devlet evet, şeyde büyük. kazanır. Evet çok muhtemel. Bakarsınız belki bu son kotunuz olacak. <gülüyor> o zaman son <gülüyor> kotunuzcasına lütfen alalım cevabınızı. Evet. <gülüyor> en eski kıyafetiniz <gülüyor> nedir? Ya benim abim var. Abimden de büyük bir kuzenim var. Ta kuzenimden kalma bir hırka var. Hı hı. Ondan kuzenim giymiş, abim giymiş şu an bende. Yani çok da gidilmiyor ama hiç dağıtılmıyor. İlkenarda duyuyor. Herkes ben hala atırağı gibi. Hiç kimse dağıtmaya kıymıyor. Muhtemelen benim de şimdi kuzenime kalıyor. Nasıl bir hırka bu? Nasıl Aslında bir hırka? Işte bir özelliği olmayan gri kalın bir hırka. Ha böyle düğmeli Öyle mi önden gibi. yoksa şey mi? Fermuar fermuar olunca hırka da hırka deniyor değil mi? Fermuar olunca da. Öyle bir şey farkı evet, yok yani. Evet fermu Oluyor, fermuarlı zaten. Sizinki fermuarlı. Rengi gri evet. mi? Gri. Peki tamam. Tolga Bey bir zamanlar havalı olan bir şeymiş bu. Yani umuyorum. <gülüyor> yani havalı olmasa o kadar uzun zaman. Beklemeziz diye düşünüyorum ve umuyorum. Yani. Peki manevi değeri olduğu için mi kopamıyorsunuz hırkadan? Yoksa böyle hani kuzeniniz işte abiniz falan giydiği için mi? Yoksa birini mi bekliyorsunuz? Sizden birini siz sonrasını bekliyorsunuz aile için? Yani aslında gerçekten hiç bilmiyorum. O duruyor. Hiç kimse de atmayı bile düşünmüyor. O orada duruyor. Yani çok az giydi. Çatılır mı ya gri hırka? Gri hırka Ger her zaman lazım. <gülüyor> Peki çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Sağolunuz efendim Tolga Bey. Tutkanım demiş ki ilkokul 3. sınıftan kalma tişörtüm var. Hala sapasağlam demiş 20 senelik filan giyebiliyor mu yani çocuk kıyafetlerini şey i̇şte, olarak hatıra işte, olarak saklama. Giymiyor da saklıyordur yani dolapta bir yerde duruyor. Mesela Zeynep Hanım da 12 yaşındayken İngiltere'den aldığım parantez içinde marka da var. Volk tipi bir marka. Kırmızı <gülüyor> ayakkabılar var demiş. Hala demiş Demi sapa sağlam duruyor. Adamlar yapmış. Giyiyorsa sapa sağlam duruyorsa zaten giyilmeyen ayakkabı durur en uyduruğu Ama zamanında giymiş. 12-13-14 yaşlarında giydiğini tahmin ediyorum. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Hakan Yıldırım. Hakan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun dinliyoruz. Hoş bulduk, sağ olun. Ee, benim en eski kıyafetim aslında rahmetli babamın diyeyim. Annem bana hamileyken örmüş. Bir tane hırka var. Aa ne güzel. Evet. Ee, ve o şu anda da aktif olarak kullanıyorum. Haftada iki kere falan giyiyorum minimum yani. Ve hani e, güven veriyor hoş işin aslı çok güzelmiş haftada 2 bir hırka için yani hırka <gülüyor> olsam yani de şımarırım yani ya dışarıda çok da fazla giymiyorum yani bir de hani baba yadigarı olması evet. manevi anlamda daha büyük bir e, yer kaplıyor kaç senelik ha, Hakan ya. bey bu hırka e, 80 80 2 senesinde yani 82 Haziran, Temmuz falan gibi sanıyorum. Şimdi bu ee, hırka yanlış anlamadık değil mi? Sizden önce bu hırka vardı dünyada. Doğru aynen öyle. öyle. Ben, Peki şey anne karnındayken yani. E, ne derler e, anneniz hayatta mı? Evet. Oo, ona da gurur veriyordu. Bak bu hırkayı ben Se şey nasıl diktiysem hiç onarımdan falan geçti mi ben şunu bir el atayım evet, falan. Bir şey de var. Şimdi rahmetli babam biraz şeydi. Hani autoriter bir insandı ve hani sülaynda söz geçen falan bir insandı. Hı -hı. Şimdi ben o hırkayı giydiğim zaman bir <gülüyor> e, akıba veya aile için çıktığım zaman hani üzerimde uniforma varmış gibi davranılıyor. Öyle bir şey de var. Hani işin aslına söyleyeyim size Hani öyle bir etkisi var. Mesela halamlar da hatırlamışlar. Bir gün halamlar. E, Oturmaya gittiğimde onun üzerinde o hırka var ağlamaya falan çektiğimde durumlar olabiliyor yani. O kadar ayırt ediciğimde bir böyle motifleri falan var nasıl? Evet kahverengi motifleri var ama şey yani çok sık giyerdi rahmetli. Ama yani Hakan Bey şimdi ailenin büyüklerinden sayılır o hırka. Çünkü 42 yıllık değil mi? Doğru hesapladık. 42 Yok. yıl kaç 32 32 32 mi oluyor <gülüyor> Maşallah doğru 32 yıllık evet 32 yıllık hırka yine de yani ailenin büyüğü yani böyle bir öyle. öyle bir şey var aynen o yüzden öyle. hırkaya hırkaya saygı örme hırka Tabii, Aynen öyle artık yer etmiş yani doğru söylediniz Peki efendim çok teşekkür ediyoruz gözünüz gibi bakmaya devam edin diyorum Çok teşekkür ederim iyi bakın hocam Hırka'nın da işte özelliği bak iki tane hırka geldi fark ettiysen evet, bunun yani modası artık. da kolay geçen bir şey değildir hırka o böyle e, dalgıç kıyafeti gibi düşün. Standartları vardır. Böyle bol olur dar olur moda değişir ama moda darken bol giydiğinde kimse ayıplamaz yani Yani rahat. mesela nasıl Almanca beynelmiler bir dilse hırka da beynelmiler bir kıyafet. Eee benzetmek <gülüyor> Bizim bir benzetme kursumuz diye bir şey var. Bir şey. böyle şeye... ona katılayım mı ya? Vallahi istersen gidelim haftasonu. Bir şeyi bir şeye ne açılardan benzetebiliriz. <gülüyor> ben ona katılayım dur. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendim? İsmi Serkan. Saka Bey hoş geldiniz. Buyurun dinliyoruz. Hoş olduk. Benim bir tişörtüm var. ben 2000 yılında masatenisle başladım. Neye başlamıştınız? Yıl... Masa, Masa tenisi. tenisine. Hı -hı. E bir tanıdık da Japonya'ya gidiyordu. Şimdi Oktay Bey'in dikkatini çekebiliriz. Ya evet yani ya çok dedi. çok kıskandım. Hiç ama rağmen o <gülüyor> Japonya'ya iş için gitmişti. Orada bir sene kalıp geri dönmüştü. Geri dönürken dönerken de tişört getirmişti. Hmm. Ben onu daha iki gün önce bile giydim. Hala da giyiyorum. Müthiş kaliteli bir tişört. Hmm. Masa tenisiyle ne alakası var ben anlayamadım. Masa tenisini de mi giyiyorsunuz? Masa, yani özel Masa senesi tişörtü diye geçiyor aslında. Yola Marka diye bir marka Neyse marka da verdim ama. Yola Marka diye bir marka var. He. Onun özel bir tişörtüydü ama Japonya'da yapıldığı için herhalde mi? Onun için de bilmiyorum ama mükemmel kaliteli bir tişört. E, hala giyiyorum. Orijinal Japon tişörtün var diyebilirsiniz yani çok rahat. Evet. Nedir evet. kaliteli tişörtün özelliği Serkan Bey? Yani ne Vallahi sizi orada yani hakikaten etkileyen? Muhakkak biz de görsek etkileniriz siz böyle anlattığınıza göre ama neyinden evet. etkileniyor insan kaliteli tişörtün? Yani şu dokumasından herhalde falan bir anlıyorsunuz zaten biraz ama ben onun testini şöyle yaptım. Yani kaliteli olduğuna da ben şimdi zaten o kullanırım ama hmm. eşim de hani çok dikkat etmez böyle çamaşır falan yıkarken böyle yüksek derece sıcaklıklarda falan yıkayabilir Her türlü baskıya maruz kalmasına rağmen bana mısın demedi. Bana yani. mısın demedi. Bana, bana mısın demedi. Yani Japonlar yapmış, artık karşılıyor herhalde o. Japon için <gülüyor> bayağı kaliteli. Evet, baya kaliteli bir şey. Peki, peki, peki, güle güle yine efendim. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Güle güle, hoşçakalın. Kot montu varmış Emre Bey'in. 20 Aa. yıllık. Babam ben doğduktan 1000 yıl sonra almış, büyüünce giyerim diye hala duruyor demiş. Ha babası kendisini almamış. Büyüünce giyerim diye. Tabii canım, Emre'yi almış. Ondan sonra ee, bakayım. Ben bir şey dikkat ettim de. Ee, bilmiyorum ne kadar geçerli bu şeyim. Ne o? Galiba eski kıyafet giymek. ...erkeklere özgü bir şey. Evet genelde erkek de için... İzim ...genel şey telefonlarda erkek mesajlarda erkek kadınlar için... ...böyle moda kavramı demek ki daha çok var hayatlarında. Gerçi İrem Hanım mesela İrem münal e, ...demiş ki yağmurluk gibi kapşonlu değişik kumaşlı bir elbisem var... ...17 yaşında almıştım, 16 yıldır giyiyorum... ...geçen hafta fermuar bozuldu demiş. Daha yeni fermuar bozuldu. Kilo aldığı için fermuarı patladı mı demek istedi acaba? Yok ya cırt tırt oynamaktan hmm. oluyor öyle bir şey değil. İrem münal parantez içinde 33. 33. Peki tebrik ediyoruz. Güle güle giysin diyoruz canım. Fermuarı değiştirmekte ne var? Hatta fermuarı... Ya benim bu sandalyem şey gibi ya... Eğlence programı yapıyoruz. Korku film efektleri veriyor böyle. Günaydın efendim. Günaydın. İyi yayınlar. Kimle görüşürüz ben. efendim? Bahadır ben. Bahadır Bey hoş geldiniz. Ne giyiyorsunuz şu anda? Şu anda üstünüzde <gülüyor> ne var? <gülüyor> şu anda üstündekiler bu yaz aldığım şeyler ama ayağımda eski ayakkabılarım var. Benim derdim. Ayaklarım 39 numara ve biçimli. Evet. Lisedeki ayakkabılarımı ben hala giyiyorum. <gülüyor> biçimli dediniz değil mi Bahadır Bey? Efendim? Biçimli dediniz değil mi ayaklarınıza? 39 numara biçimli. Evet. Şöyle yani taraksız ve terlemiyor ayaklarım. Ne bileyim ayakkabıyı deforme edecek bir şey yapmıyorum ama sonra da bakıyorum hep aynı ayakkabı Ayak, giymekten. Ayağın terlememesi biçime mi girer yoksa özeme girer <gülüyor> yani <gülüyor> yani ayakkabının deforme olmasını sağlayan bir şeydir ya yani evet, doğru. ona neden olmuyor o yüzden e, biçimede evet. dahil olabiliyorsun yani burada e, dinleyicilerimize de sadece Bahadır Bey değil tüm dinleyicilerimize Fahir'in yokluğunu aratmamak için bir takım evet. e, klasik veriyorum. lafları hemen listeyi Evet öyle. yani biçimli ayakkabı da ayaktan bahsedilmiyor programda iki haftadır neredeyse Bahadır <gülüyor> Bey çok teşekkür ediyoruz Rica ederim ee, şey Peki biz sizi Bahadır Bey kıllı Bahadır olarak biliyoruz evet, evet. Ee, Ayaklarda da Yok. var mıdır o, Kıl ay ayaklarımı, yoksa Ayaklarımı çok beğenirim En beğendiğim yerim orası da kılsız biçimli düzgün çok güzel ayaklarım var çok değil. Yani, e, <gülüyor> i̇ki kilo <gülüyor> alabilir miyiz Bahadır Bey? Derseniz deseniz ayaklarımı beğeniyorum yani Peki. ama. Şöyle spor ayakkabı, fantezi ayakkabı falan hiç etkimiyor. Hı. Bazen yeni bir şey almak istiyorum ama o sonra kendime hak görmüyorum diyorum ki yani Eskime bütün ayakkabılar yani gıcır gücü alma, müslüflik yapma falan diyorum ama insanda sıkılıyor bazen gerçekten. Gerçekten lise ayakkabılarımı ben giyiyorum hala. Yani 25 yıllık ayakkabılarım var dolabımda. Çeşit çeşit, çeşit sorunlar. Bahadır Bey çok teşekkür <Gülüyor> ediyoruz. Sağ olmuş. Ben bu arada e, kotla ilgilenmiyorum ama Cocker Walk, benim e, pardon Walk and Walk çok ilgimi çekiyor çünkü Çin yemeğiyle ilgiliyim bir yandan. Çok zaten. teşekkür ederim. Sağ Efendim bunu da şey <gülüyor> Biçimli ayaklarınıza yakışacak ya, bir şeyler ya, vermeye ya, çalışacağız? Arkadaş. Bu şey yalnız Bahadır Bey'in söyledikleri doğru. Yani ayakkabı biliyorsun ben de. 20 yıla yaklaşan ayakkabıları ile konuşan. Evet ya senin konuşan... de o özelliğin var. Yani Benim ayaklarım biçimli etmiyorum. değil de e, şeyden bahsetmiştim Abi bana birisi. Ha de sen birisi. yamuk basma da var. Tabii de Niye ayakkabı deforme olmuyor bir şey yapmıyor? Bana şey demişti. Ayakkabıyı dinlendir demişti bir ayakkabıcı. Bu Bahadır Bey'in bahsettiği terleme var ya. Ha. Terleyince ayakkabı bir gün duracak kuruyacak. Sen tamam. mesela bir ayakkabı alınca en sevdiğin şeyin o oluyor ya hayatın. Evet benim öyle. Her gün giyeceğim diyor. Evet. O ayakkabı ya tabii ki mutluluk veriyor. Ömrünü yani de kısaltıyor Ömrünü, diyorsun. Yani işte bir ayakkabının ömrü 3 ise gün aşır giyerek 6 yıla çıkarabiliyorsun. Daha güzel giyersen 20 yılda kullanabilirsin. Tamamen onunla Hocam. ilgili diyorsun tabii, yani. Tabii. Top manla falan alakası yok. <gülüyor> olabilir 40 yaşında adam. Çünkü sen top oynamıyorsun hiç. İlk günden topa giyiyorsan. Gazoz, gazoz kapağıyla top oynarsan ayakkabıların eski sulara da basmıyorsun. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Ben Oğuz. Oğuz Bey hoş geldiniz. Hakikaten de bir erkek konusuymuş bu ya. Erkeklerin derdiymiş eski kıyafet giymek. Buyurun Oğuz Bey. Kaç yaşındasınız? 43 yaşındayım ben. 43 yaşındasınız. Parantezçi 43 yazıyoruz Oğuz Bey'e. 43. Buyurun Oğuz Bey. Çok eski kıyafetler var şimdi. Bebekli kırkalarına girmeyeyim ama hala giydiğim. Lise gömleğim var benim. Ve de özelliği 25 yıldan beri yıkanmamış olması. Yıkanmadı mı Çünkü, hiç? <gülüyor> evet. Çünkü liseden mezun olduğumuz gün... Birbirimizin gömleklerini imzalamıştık. Haa yani, tabii. O imzaları kaybetmemek için o günden beri o imzalar Nasıl bir gömlek peki dek? bu? Böyle bildiğimiz lise beyaz, mavi, düz mavi, mavi. düz beyaz mı? Açık mavi. Hmm. Açık mavi, standart lise gömleği. Aslında Oz Bey şeyi de gösterir bu. Bilmiyorum gömleği giydim diyorsunuzdur da. Liseden beri kilo almadım. Herkes göbek yaptı. Bakın ben giyebiliyorum hala. Ya yani o düğmeler ilikleniyor mu o, o yoksa o kağıt üstünde giymiş mezunlar buluşmalarında o gömlek giyiliyor. <gülüyor> Bazıları mendil olarak koyulur eminim. Bir 43 yaşındaysanız pek çok arkadaşınızın <gülüyor> sadece gömlek cebine soyulur. Valla bravo. Hakikaten onun ayrı bir şeyi de vardır. Mutluluğu da vardır Oğuz Bey için. Çok teşekkürler efendim. Oğuz Dedik Bey 43 lise gömleği parantez 25 25'li notumuzu aldık Oğuz Bey. Çok teşekkür Duvardur. ediyoruz. İyi günler. İyi günler. Güle güle hoşçakalın. Tuba Hanım demiş ki sene 93'te aldığım kazan var. Hala giyiyorum. Bir de anneannemin Annesinin diktiği ceket var. En az bir 60 senesi var onunla demiş. Hadi canım. O o ceket iki defa retroluk görmüştür. Tabii retro retro. Şu anda yani böyle bir ne bileyim 20. yılında aa eski moda ceketler yeniden moda dedi. Sonra modası geçmiştir. Güzel raftan inleyip kaldırırsan bir 20 yıl sonra ikinci modasında görürsün. Hatta bence üç retrodan geçmiştir o. Usen Neymi'm demiş ki e, Twitter'daki ismi o. Bebeklik zıbınım duruyor hala. Aynı zıbını daha önce abim bebekliğinde giymiş. 36-37 yıllık ödül istemez. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ediyoruz. <gülüyor> Yalnız bir sizin zıbınızı biraz istiyoruz. Çünkü adam abisinin eskilerini giyerek büyüdüğü için. <gülüyor> evet. bonkör, yani şey yani. Böyle gün görmüş bir adam. Ödül peşinde koşmak. Koşmak. Küçük mücadeleler ona yakışmıyor. Çok güzel de göstermiş oldu. İstersen bir Reklam arası verelim, verelim, sonra devam ederim. Çok var ama tweetimiz çok var, sonra dönelim hemen. En eski kıyafetinizde, yıllardır gardrobunuzda duran ve giyilebilir durumda olanlarını soruyoruz size. Telefonumuz 210 30 30, Twitter adresimiz @modernSabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Radyo Türesiz Modern Sabahlar devam ediyor. Saat 9.37. Sevgili dinleyiciler hiç şey yapmıyoruz size. Kendi dertlerimizde işte çok zorlanıyoruz. İşimiz çok zor demiyoruz ama bu sabah biraz şey yapalım. Yani işimizin hakikaten çok zor tarafları var. Mesela mutfaktasınız. Birisi size son 30 diye bağırıyor. Bu yani 30 saniye kaldığını duyurma ama... <gülüyor> son 30 diye bağırmanın havasına girmeler falan filan. Bunlar bir de yani mesleğin içinde e gelmiyorsun insanlar. gelmiyorsun abi. Var. Gelmiyorsun stüdyodan bağırdım. Sesimi duyurayım dedi sana. Hadi abi de sen. Şarkı şarkı e... şarkı şarkı şarkı Aa, şarkı Hadi abi de koşarak geleyim. Ege de. Hadi giriyoruz de. Ama son 30 ne demek? <gülüyor> bir de 30 yani 30 saniye dünya kadar süre. 30 saniye. Son son diye duyurulmak ben sana için çok kısa... fazla. Ben sana kısa demedim ki. Son Ama... son 2 saat de diyebilirdim mesela bilirsin abi uyarı, uyarı cümlesi son olarak. Son iki. Dakika olur o zaman. İşimiz gerçekten çok zor. Yani çok büyük psikolojik yük altında <gülüyor> bunları yapıyoruz. Yani söylenecek, sızlanacak şeyler değil son ama. Son 20 mesela. Şu anda son 20 saatimiz 9.40. Günaydın efendim. E, günaydın merhaba nasılsınız? Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz efendim. Kimle görüşüyoruz? E, Berna ben. Berna Hanım hoş geldiniz. Neredesiniz Berna Hanım şu anda? Ben şimdi evindeyim. Birazdan çıkacağım. Önce sizinle konuşmak istedim. Çok iyi yaptınız. Nereye gideceksiniz Berna Hanım? Ot diye geleceğim. Uygundur efendim. İyi yolculuklar diyorum <gülüyor> size. Ne yapacaksınız? Öğrenci misiniz Berna Hanım? Öğrenciyim. Ders çalışacağım. Finaller Hangi bölümde? Var Elektrik, elektronik. Kolay gelsin. Bizim bu arada radyomuz e, zombilerle dolmaya başladı. Hakikaten de e, öğrenci arkadaşlarımız radyoda hiçbir şeyde böyle e, temas kurmadan çalışmayı tercih ediyorlar. Siz gecelemeler falan yapıyor musunuz bu aralar? E, ben çok sorumsuz bir öğrenci olduğum için e, fazla şey yapamıyorum ama elimden geleni yapıyorum. Dayanabildiğim yere kadar. Sorumsuz öğrenciliğinizde. Elektrik elektronikte okuduğunuza inanmıyoruz efendim. Kolay gelsin. Siz yoksa sınavlardan sonra sınavlardan sonra ağlayıp yüz alanlardan mısınız Bernan? 6. senesiymiş şu an. Yok yok 6. sene 6,5'a giderim ben bence, yani. Bence o iyi bir ispat yöntemi Bernan'ın. Yani evet, tabii ki işte. bizi mutsuz ediyor. 6. 6,5 altı senesinin ince olmanız ama Yine de evet ben ikna oldu. Evet hakikaten de güzel. Güzel öğrenciymişsiniz güzel. o zaman. Güzel. O elektronik mühendisliği, elektrik elektronik bölümü zaten öyle okunmalı diye biliyorum ben. Yavaş yavaş. Çünkü elektrik şaka gelmesin. Evet, Tabii sindire ki. sindire. de yani şey Berna Hanım elektrik elektronik ne kadar vakıf bilmiyoruz ama öğrenciliği mantığını çözmüş. 6 sene, 6.5 sene rahat rahat güzel, yavaş yavaş. Güzel güzel devam edin Berna Hanım. Peki efendim kaç sınavınız var önümüzdeki günlerde? Üç tane. Üç tane. Nasıl sınavlar olacak bunlar? Yani üçü de kendinize güvenerek gireceğiniz mi? Yoksa şundan şu kadar alsam yeter, şundan biraz kasmam lazım falan mı diyorsunuz? Ee, şey şimdi kaba bir tabiri üçünden de yardırmam <gülüyor> gerekiyor. <gülüyor> Yardırmalı eğitim sistemine geçmişsiniz de anladığım kadarıyla. Var mı peki öyle bir şansınız? Öyle Yardırmak gibi mi? Yani evet. Yani işte... Bilmiyorum ya arkadaşları falan dürtükleyip artık hani hep beraber hep <gülüyor> kolektif bir Var mı evet. sizi çalıştıran? Yani böyle sürekli sordunuz ve sabırla cevap aldınız. Ya şey önündeki sınavlar için olacak diye arkadaşım. sabırlı sayılır yani. Ve şey yapıyoruz bir şekilde orta yolu buluyoruz. Peki Berna Hanım biraz özel bir şey soracağım da. Ben mesela anlamıyordum. Yani bir noktadan sonra ben de 6. yılıma girdiğimde kafamda durmuştu benim. Hani bahsedilen şeyleri almam mümkün değil de siz anlayabiliyor musunuz? Yoksa böyle bu da böyleymiş böyle yapmaya çalışacağız falan mı diyorsunuz? Nasıl durum? Ya bizim ya şöyle oluyor genelde durum. Derste... Dinlemeye çalışıyorsun, kopuyorsun. Ondan sonra son gün çıkmış sorular üzerinden anlamaya çalışıyorsun. Çok zamanlı oluyor. Sonra biri geliyor bir şey söylüyor. Aydınlanıyorsun, devam ediyorsun. Ya anlıyorsun. O zaman şansınız çok yüksek. Hiç merak etmeyin. Peki 6,5 yılla yaklaşan öğrencilik hayatınızda yardıma konusunda başarılı olduğunuz ders oldu mu? Teşekkürler. Bir tane oldu. Sadece bir tane. Ondan 90 almış. <gülüyor> Aman o da nazarlık olsun. O da nazarlık olsun Berna Hanım. Vallahi o, o da size umut veriyor yani, değil mi? Bir kere yaptım bir daha yapabilirim Yapabilirim diye. diye düşünüyordur Berna abi ne çok soru sorduk size ama esas sorumuzu sormadık Onun da cevabını alalım Bugünün yarışma konumuzun cevabını da alalım mı sizden Çünkü gideceksiniz Olur. daha ders çalışacaksınız Biz de çeneye tuttuk sizi yani. Doğru Allah. Ee, söyleyeyim o zaman ben de size oyalıymıyım Şöyle benim annemi ya Dedem Almancıymış Hı -hı. Ee, Anneme Almanya'dan böyle yeşilleri bir ceket almış Va, Çok güzeldir o Annem 14-15 yaşındayken. Ben şu an hala giyiyorum ve çok hoşuma gidiyor. Çok farklı geliyor. Ha o ceketi giyiyorsunuz hala. Evet. Valla süpermiş. Yeşil deri ceket. Ve o bir de vintage falan olmuştur. Çok havalı olmuştur valla. Evet ne... ya bana çok havalı geliyor. Arkadaşlarım da çok beğeniyor. Nasıl filan. yeşil bu? Böyle fıstık yeşili gibi mi yoksa koyu yeşil mi? Böyle koyu çok canlı bir yeşil. Hatta kampüste beni görürseniz tanırsınız diye düşünüyorum. Öyle bir yeşil yani. Ha, 6 sene görmemişiz. Bundan sonraki altı sene içinde denk bundan sonra dikkat edeceğiz. Çok teşekkürler ben Hanım. iyi şanslar size. Başarılar sınavlarınızda. Sular seller gibi yardırın. Bu vesileyle tüm öğrenci arkadaşlarımızla da yardırma dileklerini artık bütün sene durdular. Şu son iki haftada yardırsınlar diyoruz. Buyurun efendim. Burak Bey demiş ki Mecnun'un hırkasından var bende. Leyla ile Mecnun dizisinden Mecnun'un. Anneme örsene bundan dedim. Eskiden arasında var. algı Yarım akıllı dedi bana demiş. Ve e, onu gireyim. Küçük bir gibi, aile içi olay <gülüyor> ama sonrasında hırkayla tatlıya bağlanıyor. Hırkayla tatlıya bağlanmış. Ondan sonra bakıyorum. E, Gül Hanım 15 yıl kadar önce dayımın aldığı çiçekli kazak. Bana kazak ablama kolye aldı diye ağlamıştım demiş. Bir çocukluk <gülüyor> Anısı olarak o duruyormuş hala. Bakıp bakıp ağlamak için hala dolap tutuyor. Ondan sonra bakayım. Ozan Bey demiş ki lise mezuniyetim için aldığım kösel ayakkabı ve yine lisedeyken dört kişi ortak aldığımız eskrim eldiveni. Dört kişi ortak iki eldiven ya. birbirleriyle mücadeleye girmedikleri sürece sırayla takabiliyorlardı. Sıkıntı yok diyorsun. Ayakkabıları son 15 yılda katıldığım düğünlerin tamamında giydim demiş. <gülüyor> <gülüyor> Ama yakışıyor Siz, size. Şu anda sezonunda geliyor ayakkabıların. Yaz geldi, ayakkabıları bir fırçlayarak yeni sezona hazırlamışlar. Bağırucamız demiş ki anneannemin gömlekleri kızım giyiyor şimdi. 84'te aldığım elbise onda kızım giyiyor. Ee, en az 25 yıllık Timberland e, ve annemin giysileri diyerek e, bir toparlama gardırobun toparlamasını yapmış. Sayım sayım yapılmış. Birebir ediyoruz. güle, güle Güzeldir onlar da. Anneanneden kalan gömlek hala giyiyorsa bir kişi. Güzeldir. Ali Bey demiş ki babamın 40 yıllık yün hırkası. Hırka hakikaten de şunu anladık ki hırkaya verdiğin paraya acımayacaksın. Ama yani e, sen giymezsen çocuğun giyer giyecek, evet. vefalı olursa torunun bile giyer. Ee, İmdat Bey'in hırkası diye geçer bu literatürdeydi Onu Hı -hı. yaz bir kenara. Günaydın efendim. Günaydınlar merhaba nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olun efendim. <Gülüyor> İyiyim ben de yoldayım. Er orana doğru işe varmaya çalışıyorum. Kimsiniz efendim? Siz isminizi de yazalım. Ee, bu ben bu, biraz zor bir Bu camda oluyor ya hani bu o şekilde. Bu hanım şu anda arabadasınız galiba değil mi? Bu araç ikiyle Aynen. mi konuşuyorsunuz? <gülüyor> yok yok. Dolmuştayım. Acıklı bir hayatım var. Erdemandan orana doğru böyle. Dolmuşta gidiyorsunuz. Peki bu hanım. Aynen. Hemen cevabınızı alın bu hanım şu eski kıyafetler miydim? Evet. Ben bilmiyorum. Ben trafiğe şey kaptanmak için sizi bilmiyordum. Öyle bir selam vereyim diye aradım. Çok iyi yaptınız evet. efendim. Daha Biraz, uzun bir yolunuz. <gülüyor> yok yok varmak üzereyim. Birazdan ben de e, son iki şöpçümde yönetmenin tanıtmak uyarılacağım. E, Acınızı da paylaşıyorum haliyle. Peki kolay gelsin efendim. İyi yolculuklar <gülüyor> diliyoruz evet. size. Tamam, güle üzere. güle. Hoşçakalın. Bu Hanım yani şey ne kadar güzel aslında isim. Ama anlaması biraz zaman alıyor. En zor tarafı o. Can bu yani o da galiba Anlatması kolay neyse ki. Anlattığı o klasik yöntem galiba. Hı hı. Çünkü hemen, o, hemen onu verdi ki sen senelerdir aynı şeyi yapıyor bu Hanım benim tahminime göre. Human e, isimli dinleyicimiz daha doğrusu Twitter'daki ismi o. İtalya 90 Dünya Kupası tişörtü ve Sümerbank pijaması. Ne kadar güzel. Hala bunlar var bende demiş. Ondan sonra... 2000 yılında aldığım yürümekten altı dümdüz olmuş emektar Timurland botlarım Ölümsüzler demiş ayaklarım biçimsizdir demiş Onu da bilgi vermiş <gülüyor> Dirgez Bahadır Bey teşekkürler bize bir kutucuk eklediniz Ayaklar biçimli mi biçimsiz mi sonra yapalım ya O kutucuk olacak gibi bir şey değil o başlı başına bir konu ya o Ayak biçimli mi? Tabi ayaklar biçimli mi biçimsiz mi uzun uzun Baksana yani Bahadır Bey biz şey yapmasak teşekkür etmesek daha uzun anlatırdı yani ee, Dirgez de yazmış ayaklarım biçimsizdir diye Onu da vardır Dinleyicilerimizin bir kısmının ayakları biçimli Bir kısmının ayakları biçimsiz <gülüyor> Biçimli F ee, Onun dışında <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ederiz Dirgez'den aydınlık yarınlar için Yardırınız demiş ee, Berna Hanım'a başarılar direkleri geliyor Diğer dinleyicilerimizden ee, Ürmak Hanım ne demiş ee, Annemden Ay çok vintage diye alıp giydiklerim dışında hiç iki seneden eski kıyafetim olmadığını sizinle fark ettim demiş. Örmak <gülüyor> <gülüyor> TV. Kendi eskisi yok yani. Annesinin eskileri var. Aa, anneleri, evet anneden gelen eskiler var. Ee, ve eklemiş kotmont mont verirseniz ölene kadar saklarım demiş. <gülüyor> Peki onu da kay kayıtlarımıza şey Evet ama Ayaklarla ilgili bir şey var mı? Bugün pantol veriyoruz. Yok ayaklarla ilgili bir ayrıntı yok. Ee, bakayım. Krem Manuel ne demiş? Anneannemin plaj elbiselerini Ankara ayazında giyiyorum. Kaçak kumaş olunarak, alınarak dikilmiş 1972'de. Kaçak kumaş diye bir şey varmış zamanında ya. Ben hiç duymamıştım onu. Kıbrıs'tan gelen kumaşlar falan İngiliz var. kumaşı mı? İngiliz kumaşı. Büyük ihtimalle Popling. Kıbrıs'tan gelen <gülüyor> <gülüyor> o gibi şeyler. <gülüyor> Biz, e, zor dönemlerde basma dışındaki bütün kumaşlar belki. E, onlar nasıl kaçak kumaşla kıyafet giydirip sokağa çıkınca e, çıkarsın. Şey, Polisi şey yapmıyor mu? Yerim, falan. Kumaşın bak yerine bakabilir misin? Falan mı diyor? Ne abi. sanıyorlar kaçak kumaşı? Kaçak çay mısa kokusundan anlaşılır da kaçak kumaş dokusundan mı? Bilmiyorum Güzel oldu bu. Ben bunu bir şey halledelim. Mükemmel bir gün olacak.